Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi 1. Bölüm Taharet Temizlik Suların çeşitleri ve hükümleri Maddi temizliğin en tabii yolu suyla yapılmasıdır. Bu itibarla fıkıh kitaplarımızda suyun temiz olması ve temizlikte kullanılabilmesi konusu üzerinde Önemle durulmuştur. Sular iki kısımdır. Mutlak su ve mukayyet su. Mutlak su, yaratılış halini koruyan, Mahiyetini değiştirecek başka maddelerin kendisine karışmadığı sudur. Bunlar yağmur, kar, deniz, ırmak, kaynak ve kuyu sularıdır. Mutlak suyun özellikleri üçtür. Rengi, tadı ve kokusu. Tabiatı ise ikidir. İnceliği ve akıcılığı. Mutlak suyun hükmü. Mutlak su, hüküm bakımından yani tahir ve mutahhir, temiz ve temizleyici olup olmama yönüyle beş kısmı ayrılır. Suyun temizleyici olmasının manası, abdestsizlik ve cünüplük gibi hükmü yani göze görülmeyen pislikleri gidermede bir araç olarak kullanılmasıdır. Temiz ve temizleyici olup kullanımı mekruh olmayan sular. Bunlar geride zikredilen mutlak sulardır. İnsan ve eti yenen hayvanların artığı olan sularda bu kısma dahildirler. Bu tür sular hem içilir hem yemeklerde kullanılır hem de kendileriyle her türlü temizlik yapılır. Böyle bir su, yosun tutarak veya bekleyerek renk ve kokusu değişse yahut içine tadını değiştirmeyecek miktarda sabun, toprak ve yaprak gibi temiz ve katı şeyler düşse veya içinde mısır ve nohut gibi şeyler ıslatılsa, incelik ve akacılığını değiştirmemek şartıyla üç özelliği bozulsa da mutlak su hükmünden çıkmaz. Temiz ve temizleyici olmakla birlikte, ...kullanılması mekruh olan sular. Bunlar, eti yenen veya yenmeyen evcil hayvanların, yahut çaylak, doğan gibi gagalarıyla su içip, salyalarını suya bulaştırmayan, yırtıcı kuşların artığı olan sulardır. Temiz, maddi pislikleri gidermede kullanılabilen, fakat temizleyici olmayan, abdestsizlik ve cünüplüğü gidermeyen sular. Bu sular... Fıkıh kitaplarımızda mâi müstamel, kullanılmış su ismiyle anılmaktadır. Bunlar da ibadet niyetiyle kullanılan yahut niyetsiz alınan abdest veya boy abdestinde kullanılan sulardır. İbadet niyetiyle kullanılan su, yemekten önce veya sonra sünnet niyetiyle elleri yıkamak için kullanılan veya abdestsizliği ve cünüplüğü giderme niyetiyle kullanılıp bir yerde toplanan sulardır. Abdestsiz veya cünüp olan kimsenin suyu almak veya sıcaklığına bakmak amacıyla elini suya sokması durumunda bu su kullanılmış sayılmaz. Çünkü bu durumda, abdestsizlik veya cünüplüğün kaldırılması yahut ibadet niyeti söz konusu değildir. 4. Hem temiz, hem de temizleyici olmayan pis sular. Fıkıh kitaplarımızda, ma Kalil, az su diye tabir edilen, yani yüzeyi 40 metrekareden fazla olmayıp, avuçlandığında dibi gözükecek derinlikte olan ve içine kesin olarak veya galibi zan, ileri derecede tahminle pisliğin düştüğü bilinen sudur. Yahut, bu miktardan fazla Veya akarsu olmakla beraber içine düşen pislikten dolayı rengi, tadı veya kokusu bozulan sulardır. Köpeğin veya eti yenmeyen vahşi hayvanların artığı olan sularda pistir. Kendisi temiz olup, temizleyici olup olmadığında şüphe bulunan sulardır. Bunlar da eşek ve eşekten doğan katırın içtiğinden geriye kalan sulardır. Temiz su bulunmadığında, bunlarla abdest ve gusül alınırsa da, ayrıca teyemmüm de yapılması gerekir. Kaynatılmış suyla abdest almak caiz olup, mekruh değildir. Böyle bir suyu bulan kimse, teyemmüm yapamaz. Zira abdest ayetinde emredilen, yıkamak, suyu uzuv üzerinden akıtmaktan ibarettir ki bu, kaynatılmış suyla da yerine getirilebilir. Mukayet su. Aslında, Mutlak suyken temiz bir maddenin kendisine katılmasıyla incelik ve akıcılığını kaybeden veya mutlak olarak su tabirinin ötesinde özel isimle anılan mesela gül suyu ve meyve suyu gibi sulardır. Bunlar da asli ve gayri asli diye iki kısmı ayrılır. Kavun, karpuz, asma suları ve gül suyu gibi aslen kayıtlı olanlar ve İçine düşen yaprakların çürümesi neticesinde incelik, akıcılık, renk ve kokusu değişerek sonradan kayıt alanlar. Yine üç vasıf yani rengi, tadı ve kokusundan birini veya ikisini değiştirecek şekilde mutlak suya mukayyedin karışmasıyla su mukayyet olur. Şöyle ki, bir mutlak suya süt gibi renk ve tattan ibaret, iki vasfı olan bir içecek madde yahut karpuz suyu gibi yalnız tat vasfı bulunan bir sıvı karışıp, kendisinde bu vasıflardan yalnız biri meydana çıksa veya sirke gibi üç vasıflı bir sıvı karışıp da bu vasıflardan ikisi mutlak suda belirse, artık o su mukayyet olur. Mukayyet suyun hükmü. Bunların bazısı içilip yemeklerde kullanılabilir. Yağlı ve kaygan olmayıp, sıkılmakla akıp gidenlerle de hakiki pislikler giderilebilir. Fakat hiçbiriyle hükmi necaset yani abdestsizlik ve cünüplük giderilemez. Mutlak sular, içlerine düşecek bazı şeylerden dolayı temizliklerini yitireceği gibi, mukayyet sular da yitirir. Bu halde, her iki suda hakiki ve hükmi pislikleri gidermekte kullanılamaz. Bazı Şafi uleması hurma ve meyve ile abdest almayı İmam-ı Şafi'nin caiz görmediğini, İmam-ı Azam Rahmehullah'ın ise buna cevaz verdiğini zikretmişse de, tahavih şerhinde İmam-ı Ebu Yusuf Rahmehullah'ın buna müsaade etmediği, İmam-ı Muhammed Rahimehullah'a göre ise, bu durumda teyemmümle abdestin ihtiyaten birleştirilip, Hiçbirinin terk edilmemesi gerektiği zikredilmiştir. İmamı Kazihan rahimehullah el camius Sayır şerhinde İmamı Azam'ında, da İmamı Ebu Yusuf rahimehullah'ın görüşüne döndüğünü fetvasında bu görüş üzere olduğunun nakletmiştir. Pisliğin kısımları ve hükümleri. Pislik iki kısımdır. Hakiki pislik ve hükmi pislik. Hakiki pislikte ikiye ayrılır. 1- Galiza, ağır pislik. Bunlar kan, insan idrarı ve dışkısı, domuz, eti yenen veya yenmeyen hayvanların dini usule uygun biçimde boğazlanmadan kendiliğinden ölen ve öldürülenlerinin etleri, idrarları ve dışkıları, içki, ağız dolusu kusmuk, meni, tavuk, ve kaz gibi kümes hayvanlarının dışkılarıdır. Ağır pisliğin hükmü. Yukarıda saymış olduğumuz pisliklerden katı olanlar 1 dirhem yani yaklaşık 3,2 gramdan fazla, sıvı olan pisliklerse avuç içini kapsayan miktardan fazla olup vücut, elbise veya namaz kılınacak yerde bulunursa namazın geçerliliğine engel olur. Vücutta, elbisede veya namaz kılınacak yerde bulunan bu pislikler katı olmaları durumda 1 dirhem yani 3 gram 2 miligram sıvı olmaları durumundaysa avuç içi miktarı kadar bulunurlarsa namazın geçerliliğine engel olmaz. Ancak temizlenmeleri vaciptir. Bu miktarlardan daha az olan katı ve sıvı pisliklerin temizlenmesi sünnet kabul edilmiştir. Bu bilgilere istinaden, üzerinde katı pisliklerden, tam bir dirhem veya sıvı pisliklerden avuç içi miktarı pislik bulunan kişi namazdayken bunun farkına varsa namazı kesmesi vaciptir. Velev ki cemaati kaçırması söz konusu olsun. Çünkü bu pisliği gidermek vacip, cemaatle namaz kılmaksa sünneti sünnet-i müekkededir. Vacibin sünnetten daha öncelikli olduysa aşikardır. Katılarda dirhem miktarından, sıvılarda avuç içinden daha az olan pisliklerde, kişinin başka bir cemaate yetişmesi mümkünse, cemaatle kıldığı namazı kesmesi daha faziletlidir. Başka bir cemaate yetişemeyecekse, cemaatle namaz kılmaya devam eder. Çünkü cemaat sünneti, bu pislikleri giderme sünnetinden daha kuvvetlidir. Hafife, hafif pislik, ehli olsun olmasın, eti yenen hayvanların idrar ve dışkıları, at, eşek ve katırın idrar ve dışkıları, havada pislemeleri sebebiyle, sakınılması zor olan atmaca, kartal, çaylak ve martı gibi eti yenmeyen ve bıldırcın, güvercin gibi eti yenen kuşların dışkıları, hafif pislik sayılmıştır. Hafif pisliğin hükmü. Bu pislik, bütün bedeni örten giysilerin veya bedenin tamamının dörtte bir veya daha fazlasına bulaşırsa, namazın geçerliliğine engel olur. En doğru görüş budur. Bu bulaşan pislik, dörtte birden az olursa namazın geçerliliğine engel olmaz. Ancak affedilen sınır içerisinde bulunan pislikle namaz kılmak, mekruh olacağından, namaza başlamadan önce bu pisliklerin giderilmesi daha uygundur. Ayrıca dinde zorluk olmadığı için kaçınılması zor olan, kazaya hacette bulunurken iğne ucu gibi olan idrar sıçrıntıları, sokaklarda yürürken sıçrayan çamur parçaları, sinek ve benzeri haşerattan bulaşan pislikler af kapsamındadır. Hades, Hükmi pislik, bu da iki kısımdır. hadesi Eshar, abdetsizlik ve hadesi Ekber, cünüplük, hayız ve nifas hali. Fıkıh kitaplarımızda bedenin, elbisenin veya namaz kılınacak yerin temizlenmesine necasetten taharet, abdestsizlik ve cünüplük gibi hükmi pisliklerden temizlenme ise hadesten taharet denir. Küçük hadesten, abdest, büyük hadesten gusülle temizlenilir. Helâ, tuvalet adabı. Helâ'ya girmeden önce besmele çekip, Allahümme inni eûzu bike minel hubsi vel khabâis. Ey Allah! Erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım duasını okumak müstehaptır. Helâ'ya girmeden bu duayı okumayı unutursa, Girdikten sonra içinden okur. Helaya sol ayakla girmek müstehaptır. Helada zaruret olmadıkça konuşmamak müstehaptır. İster açık ister kapalı alanda olsun, kazay hacet anında önü veya arkayı kıbleye çevirmek tahrimen yani harama yakın mekruhtur. Cinsel ilişki halinde kıbleye yönelmiş olmakdaysa bir kerahat yoktur. Çünkü Müslüm Şahin'de İmam-ı Nebevi Rahmehullah'ın naklettiğine göre, gerek sahrada, gerekse ev içinde kıbleye yönelmiş olarak cinsel ilişkide bulunmak caizdir. Güneş veya ayın bizzat kendilerine yönelmiş olarak kazaya hacette bulunmak tahrimen mekruhtur. Ancak bu yönelme ev içinde ve kapalı alanlardaki tuvaletlerde olursa, Güneş ve ayın bizzat kendilerine yöneliş olmadığından kerahat olmaz. Durgun suya bevletmek yani izrar yapmak tahrimen harama yakın. Akıcı suya bevletmekse tenzihen yani helale yakın mekruhtur. Helaya Allahu Teala'nın ismi veya Kur'an'dan bir parça yazılı olan herhangi bir şeyle girmek mekruhtur. Ancak Allahu Teala'nın ismi veya Kur'an yazılı olan şeyin örtülü yahut cebinde olması durumunda kerehat yoktur. Üzerinde böyle şeyler bulundurmamak daha iyidir. Unutarak kıbleye yönelmiş bir vaziyette kaza-i hacetine başlayan bu haldeyken kıbleye yönelmiş olduğunu hatırlayıp sağa veya sola dönerse oradan kalktığında bütün küçük günahları affedilir. Bulü'e erenin yapması mekruh olan herhangi bir şeyi, küçük çocuğa yaptırmak da mekruh, haram olanı yaptırmaksa haramdır. Mesela, küçük çocuğu kıble tarafına veya Allahu Teala'nın ayetlerinden olan güneş yahut ayın bizzat kendisine çevirerek kazaya hacet yaptırmak mekruhtur. Haram olan bir şeyi yedirmek veya giydirmek haramdır. Bu fiillerde günah, Tabii ki çocuğa değil, bu işleri ona yaptıranadır. İnsanların oturduğu gölgelik yerlere, yerdeki delik veya yarıklara, yola, kabristana, meyve veren ağaçların altlarına abdest bozmak mekruhtur. Özrü olmayan kişilerin ayakta işemeleri, bir görüşe göre tahrimen, diğer bir görüşe göre tenzihen mekruhtur. Ancak, İğne ucundan daha büyük sıçrıntılardan kesinlikle sakınmalıdır. Zira Ebu Hureyre radıyallahu an’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, idrardan sakının, çünkü gerçekten kabir azabının ekserisi ondandır, buyurmuştur. Avret yerine bakmamak edeptendir. Ali radıyallahu an’tan. Avret yerine çokça bakanın unutkanlıkla cezalandırılacağı nakledilmiştir. Avret yerinden çıkan pisliğe bakmamak edeptendir. Bunun da unutkanlığa sebep olduğu rivayet edilmiştir. Helada gereğinden fazla oturmamak müstehaptır. Helada tükürmek, sümkürmek, gereksiz yere öksürmek edep dışı şeylerdir. Heladan, Sağ ayakla çıkmak müstehaptır. Çıkınca şu duayı okumak müstehaptır. Elhamdülillahi'llezî azhaba 'annil azâve ve Benden eziyet veren şeyi gideren ve bana afiyet veren Allahu Teâlâ'ya hamd olsun. İstibra. Küçük abdest bozduktan sonra idrar sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir müddet beklemek Bu amaçla biraz hareket etmek, yürümek ve öksürmek gereklidir. Küçük abdestten sonra idrar sızıntılarının tamamen kesildiğine kanaat getirmeden abdeste başlamak kesinlikle caiz değildir. Zira abdest alırken veya sonrasında meydana gelecek en küçük bir sızıntı abdestin geçerliliğine engel olur. Hatta idrar sonrası abdest alınmayacak olsa bile temizlik iyi yapılmadığından, geriye kalan idrar sızıntısının elbiseye bulaşacağı açıktır. Elbiseye bulaşan bu sızıntı, af miktarı olan, avuç içi kadar yayılmayı aşarsa, sızıntı kesildikten sonra, abdest alsa dahi, o pislenen elbiseyle namaz kılmak caiz değildir. Bütün bu ifadeler gösteriyor ki, küçük abdestten sonra, idrar sızıntılarını gidermeye, azami gayret göstermelidir. Nitekim, Yezdat el-Yemani radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sizin biriniz idrar yaptıktan sonra, tenasul uzvunu üç kere kuvvetlice çeksin buyurmuştur. Ayrıca beklemeye vakti olmayan veya vesveseye tutulanların pamuk kullanması tavsiye edilir. Yani tahriş etmeksizin tenasül uzvunun ucuna, bir kürdan üzerine sarılan pamuk yerleştirilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus şudur. İnsan akıntının kesildiğini zanneder. Halbuki birkaç kere oturup kalktığında veya kuvvetlice sümkürdüğünde yahut öksürdüğünde yolda kalan akıntı gelecektir. Bu yüzden kesinlikle ilk pamuk tenasül uzvunun içine bırakılmamalı, Mümkünse biraz hareketten sonra gelen sızıntı pamuğa çekilip etrafa bulaştırmadan atılmalı ve bu birkaç defa tekrarlandıktan sonra son pamuk uzvun içinde bırakılmalıdır. Aksi halde ilerleyen zamanlarda yapılacak hareketler neticesinde veya idrarı uzun zaman tutmak yüzünden gelecek sızıntılar pamukla birlikte uzvun ucunun dışına çıkarsa kişi kendisini abdestsiz sanarak Allah muhafaza, abdestsiz şekilde namaz bile kılabilir. Bu mesele, abdesti bozan şeyler bahsinde daha geniş anlatılacaktır. Maalesef zamanımızda bazı imamların bile istibra meselesine önem vermediği, heladan çıkar çıkmaz, hiç beklemeden veya pamuk kullanmadan hemen abdest aldıkları, böylece hem kendilerinin hem de kendilerine uyanların vebalini üstlendikleri görülmektedir. İstinca Ön ve arkadan gelen pisliğin giderilmesi demektir. Normal durumlarda necaset, çıkış yerini aşmadıkça istinca yapmak sünnet-i müekkededir, farz değildir. Ancak çıkış yerini aşar ve bu miktar bir dirhem, büyük abdeste gelen katı pislikten 3 gram ve 2 miligram, küçük abdeste gelen sıvı pislikten avuç içi kadarsa, suyla giderilmesi vacip olur. Bu ölçüleri aşarsa suyla yıkanması farz olur. Fakat bu temizliğin sağ elle yapılması tenzihen mekruhtur. Nitekim Ebu Katade radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sizin biriniz idrar yaparken sağ eliyle tenasül uzvunu tutmasın ve sağ eliyle taharet yapmasın buyurmuştur. İstinca, taşla yapılabileceği gibi, temiz olan kerpiç, tuğla, ağaç ve benzeri pürüzlü şeylerle yapılabilir. Önce böyle bir maddeyle temizlenip, sonra suyla yıkanmak daha eftaldir. Fakat necasetin menfezi aşması durumunda, suyla istinca farz olur. Kemik, kömür ve hayvan tersi, cinlerin yiyeceği olup, temizliğe elverişli bulunmadığından, taharette kullanılmaları caiz değildir. Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 1. Bölüm Sonu